Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sevin İyi midir? Aleyküm selam. Tamam Betül Hanım sağ olun. Ee, bir hafta görüşemedik. Herkese merhabalar. Şimdi ben size bir şey soracağım başlamadan. Ee, Murat Bey henüz cevap yazmadı. Bir hafta atlayınca arkadaşlar geçen hafta yapamadığımız dersi mi yapıyoruz? O metni paylaşmış bizimle Murat Bey. Yani Hinduizmi işleyecektik. Hinduizmi Hinduizm metnini koymuş buraya. Bence çok güzel. Benim tercih ettiğim bir şey. Ben gelecek haftanınkini yapıyoruz sandım. O zaman atlamış olacaktık. İşler iyi olmayacaktı. Sizin o konuda bir bilginiz var mı? Diğer derslerde nasıl yapıyorsunuz? Atlamıyoruz. Nerede kal? Evet bence çok güzel. Çünkü Hinduizm'e atlayıp Budizm'e geçmek durumunda kalırız diye üzülmüştüm. Tamam. Bir de ben tamam sonra telafimizi yapalım. Şey yapmadan hiç uzatmadan. Ee, soracağım Murat Bey. Sizin grubun neyse biz o teknik meseleye soralım. <gülüyor> tamam bir saniye. Evet tamam güzel. Yani şimdilerden devam edeceğimiz e, meselesini biliyoruz. Bir telafimiz var şimdilik. E, arkadaşlar hemen inşallah haftaya yapmaya çalışırız. Perşembe çünkü Cuma, şey 23 Nisan oluyor bu dönem, bu hafta. Yarın pek mümkün olmayacak. Evet. Şimdi ee, ne kadar ders yaptık? Bir hafta vizelerinize gitti. 10. haftadayız. E, i̇şte bu 8 hafta boyunca aslında tabi ilk derste ilkel dinlerden ya da işte ilk dönemdeki dinlerden bahsettik ama Semitik dediğimiz e, Yahudi, Hristiyan İslam olsa da biz İslam atladık. Orta Doğu dinlerinden bahsettik. Bir de mecusilik, Maniheizm ve Sabiilikten. Şimdi çok farklı bir alana yöneliyoruz. İyi de oluyor. Artık hani vize öncesi konuları bir tarafa bırakıyoruz. zihnimizi başka bir şeye yönlendireceğiz. Uzak Doğu dinlerim. Uzak Doğu dinleri size uzak aslında. Ama bu şeyi, bu durumu değiştirmemiz, bu algıyı da değiştirmemiz çok yararımız olur. Hatta size ilginç bir örnek vererek başlayayım. Yani Hinduizm neden önemli, Budizm neden önemli ya da neden bilmemiz gerekiyor? Ya da isteyenler, ilgi duyanlar neden değilsin diye soracak olursak size şu örneği vereceğim. Şimdi dinler tarihinde meşhur dinler tarihçilerinden bahsediyoruz. İslam, e, İslam'a mensup olan işte Müslüman yazarlar, Müslüman dinler tarihlerinden fazla bahsetmedik. Yeri geldim işte Şehristani dedik, i̇bn Hazm dedik, Biruni dedik. Ama şimdi Hinduizm söz konusu olduğunda bu isimlerden birini özellikle almamız gerekiyor. Hatta böyle hayal hayat etmemiz gerekiyor. Bu isim de, bu figür de Biruni. Biruni çok ilginç bir şahıs. Bugün dahi hala neredeyse onun e, akademik düzeyine, seviyesine, onun araştırmacılığına, onun kullandığı üsluba, objektif, objektif tavrına dinler tarihçilere yaklaşmış durumda değil. E, ne yaklaşmış dedi onu aşabilmiş durumda. Biruni özellikle Hinduizm ve e, Hindistan bölgesinde kendini aşıyor tabiri caizse. Onun yazdığı kitap e, bugün dahi hala elimizdeki en detaylı kitap e, ve Biruni'yi üzerine bir ayrılmış bir sayı var. Milal ve Nihal dergisi var. Bu derginin PDF şeklinde online versiyonuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. milalnihal.org değil mi? Arada V var mı acaba? milalnihal.org büyük ihtimalle milalvenihal.org da olabilir. Ee, çok güzel kaliteli bir dergi çıkarıyor bu ekip. Ee, kaçıncı sayı tam şeyi göremeyenler için 10. sayı Aralık Eylül Aralık 2013 yani iki yıl olmuş. Biruni sayısı. Burada ben bazı makaleleri de okuyayım. Mesela e, Biruni'nin hayatı var. Sonra bir, Biruni'nin yoga sutra, Budizm şey e, Hindu Hinduizm'e dair önemli bir metnin Çevir, metni çevirmesi var. Çevirdiği tercümesi var daha doğrusu. İfade edemedim. Ee, bunu inceleyen bir yazı var. Daha sonra Bironi'nin dinler tarihine katkısıyla ilgili bir makale var. Bironi'ye göre Hristiyanlık, Bironi'nin kaleminden Hinduizm ve İslam düşüncesinde ötekini anlama, Bironi örneği diye bir çalışma var. Sonra Bironi'nin kelama bakışı var. Kelama ilgi duyanlar için. Ee, burada bu sayıda e, yazılan makaleler, e, bu sayıya alınan incelemeler de gösteriyor ki Biruni çok detaylı çok geniş bir araştırma yapmış belki de söylemişimdir Hristiyanlıktan bahsederken yalnız biz Orta Doğu Hristiyanlarından çok bahsedemedik ya da işte Arapça konuşan bugün Arap Hristiyanlığı dediğimiz o gruptan fazla bahsedemedik. Mesela onlar içinde bir Merkit Kilisesi var. Merkit Kilisesi'nin işte ayinleri, duaları, özel günleri, bayramları, bayramlarda yaptıkları şeyler hakkında bir yöneye kadar detaylı bilgi veren başka bir yazara, başka bir araştırmacıya rastlamıyoruz. Çok ilginç bir şekilde. E, Orta Doğu Hristiyanları bahsediyor ve yine çok ilginç bir şekilde Hindu'lardan ve Budistlerden bahsediyor. Aslında bahsetmiyor, çok detaylı bir incelemeye giriyor. Hinduizm e, şey bir ünlü bironi ve Hinduizmi karıştırdım. E, bironi, ünlü Hinduizmi e, hocasına sahike ile araştırmaya başlıyor. E, Muhtezil ile üzerine bir tartışma çıkıyor aralarında. Yani tartışma değil bir meseleden bahsediyorlar. E, Muhtezil ile şu konularda şöyle yanlış anlaşıldığı diyor hocası ve yanlış anlamaların önüne geçmek için detaylı araştırmaların gerektiğini söylüyor. Bundan bir şevk, bir işt alan, iştiyak e, duyan Bironi e, Hint dinlerini, Hint dinini araştırmaya karar veriyor ve gidip bizzat orada gözlemliyor. Hint dilini öğreniyor. E, çok çok detaylı bir kitap yazıyor. Bu kitabın adı Tahkikumalil Hint. Yani Hint ve Hint hakkında olan şeylerin çok detaylı araştırması, çok ciddi araştırması tahkik isminden de anlatacağımız üzere. Ee, çok ilginç bu eser, Veroni e, 11. yüzyılda vefat ediyor. Ee, bakalım yanlış bir şey söylemiyorum. 1061'de vefat ediyor. Ee, Bironi ya çok uzun bir zaman önce e, Biruni'den sonra bu eser Latince'ye çevriliyor. Avrupa dillerine çevriliyor. Ama bugün tahkikin hala e, çok ciddi titiz bir Türkçe çevirisi yok. Aslında hiçbir Türkçe çevirisi yok. E, yalnız bizim e, ilahiyat fakültelerinde e, Hinduizm uzmanı bir hoca var. E, benim öğrendiğime göre, duyduğuma göre, hadi İslam Yitik hoca e, tahkiki çeviriyormuş ya da çevirmiş, bilmiyorum. En azından benim bildiğim kadarıyla basılmadı. E, i̇nşallah basılır. Yani bu bizim için bir ayıp bir e, e, şey utanmamız gereken bir konu. Yani bu kitap neden çevrilmemiş, neden incelenmemiş diye hepimize şey olsun, e, hepimiz için böyle bizi hani e, şevklendiren bir sebep, mi, neden olsun. Ben de inşallah en yakın zamanda bu tahkike bakmak istiyorum. Çünkü özellikle Hinduizm'i çalışırken ağzım açık kaldı. Yani çok şaşırdım Bironi'nin verdiği e, bilgilerle ilgili olarak. Ee, çok da güzel yorumları var. Şimdi besmele çekmeyi unutmuştuk. Teyze Biruni ile Hinduizme giriş yapmak istedim. Şunu, Şunun için söylüyorum. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Ee, bizim Müslüman yazarlar işte 11. yüzyı, yani 900'lerde, 1000'lerde, ee, tamam Hristiyanlar komşularıydı. Onları tanımaları çok tabii, çok normal. Ama Hintlileri de merak ettiler. Ve merak etmekte kalmayıp, yani bugün bizim yaptığımız, hani böyle sanki turistik bir tanıtım yapar gibi ee, kısa tanımlamalara yer veren dinler tarihi kitapları yazmamışlar. Gitmişler, orada yaşamışlar. Dili öğrenmişler, yani antropoloji yapmışlar, sosyoloji yapmışlar, psikoloji yapmışlar. Ondan sonra böyle tahkik gibi çok çok ciddi eserler kalem almışlar. Ama maalesef ilgi görmemişler. Bu da çok ilginç. Ee, yani klasik dönemde önemli eserlerin ortaya çıktığı dönemde bu konu ilgi görmüş. İlkincisi Hindistan bizim için önemli. Çok az şey biliyoruz, çok uzakta, çok uzak bize. Ama orada 400, ve 400, 400 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Pakistan var, Bangladeş var. Yan yana hemen bunlar Hindistan'dan kopup oluşmuş ülkeler. Hatta bunların Hindistan'dan ayrılması da çok problemlidir. Mesela çağdaş İslam akımları gibi bir ders aldınız mı? Alıyor musunuz? Bilmiyorum. O derste biz işte Mevdudi gibi çağdaş işte reformcu diyebileceğimiz Müslüman önderlerden bahsediyoruz. Mesela Mevdudi Hindistan'ı güçlü, böyle tek bir parça kalmasını istediği bir ülke olarak tanıtıyor. Ve Pakistan'ın ayrılmasına karşı çıkıyor. Bangladeş'in ayrılmasına karşı çıkıyor. Bu iki ülkenin e, Hindistan'dan kopmasının hiçbir yarar sağlamayacağını bilakis Müslümanlara zarar vereceğini düşünüyor. Belki de doğru düşündü. Yani bugün Pakistan e, belki gelişen ya da işte kendi başına yeten bir ülke konumunda olabilir. Ama Bangladeş pek çok ekonomik... Ee, ve işte ırklar, aşiretlerden kaynaklanan sosyopolitsal problemlerle başa çıkmaya çalışıyor. Aslında Hindistan'da Müslümanlar bir önemli bir güçtü. Önemli figürlerdi. Ee, belki işte Pakistan ve Bangladeş olarak ayrılmasalardı bugünkü Hint düşüncesinde, Hint siyasetinde, Hint politikasında belki daha etkin olacaklardı. Bize çok uzak diyarlar gibi gözükmesine rağmen orada çok fazla Müslüman var ve biz onları tanımalıyız. Oradaki kardeşlerimizi bilmeliyiz anlamında bunu söyledim. Hepimizin duyduğu ya da kısmen tanıdığı işte Muhammed İkbal gibi sonra Ebu Lala El Mevdudi gibi figürler Hindistan'da yaşamışlar. Daha pek çok mesela Hindu filozofları var, sonra Hindu, Hinduizm ya da işte Budist ve Hindu mantığı diye bir şey var, bizim zihnimizin işleyişinden, bizim bildiğimiz felsefeden, mantıktan çok farklı bir şey öneriyor bunlar, yani o topraklarda bir şeyler olmuş. Matematiğin ilk oradan çıktığı söylenir ya sayıların daha doğrusu, sıfır sayısının mesela. Hindistan bugün önemli bir güç. Hatta böyle korkutucu bir güçtür. Rusya ve Çin'in yanı sıra hep böyle bir üçüncü, işte Amerika ve Avrupa'dan sonra bir atılım yapacak, işte her zaman düşmanlarını korkutacak gizli bir güç olarak görülür. Gerçekten de şey bilimsel çalışmalar olarak, ee, nükleer gücü mü var? Onu tam yal, yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Hindistan'ın e, böyle kendi içinde fazla dışarı yansıtmadan e, kendi kendine geliştirdiği bir gücü var. E, ve hala o bütün karışıklıklara rağmen e, nüfusunun çok olmasına rağmen e, ekonomik açıdan da önemli bir güç. Dolayısıyla bir normal e, akademik çalışma yapan biri olarak o, o coğrafyayı bilmemiz lazım. İki Müslümanlar olarak bilmemiz lazım. Orada Müslümanlar var ve biz çok uzağız. E, yurt dışında bunu fark ediyorsunuz. Özellikle yaşarsanız orada. Orada pek çok cami var. İşte Pakistan camileri var. Bangladeş camileri var. Gidip görüp farklı uygulamaları orada bizzat tecrübe ediyorsunuz. Ve e, şunu fark ediyorsunuz. Yani biz bu insanları hiç tanımıyoruz. Ve işin belki daha da kötüsü onlar bizi hiç tanımıyor bizim işte çok kaliteli ilahiyat fakültelerimiz var, hocalar bir sürü şeyler yapıyor, öğrenciler bir sürü şeyler yapıyor ama İslam çalışmaları dediğimizde hani bizlere ne kadar ismi biliniyor, ne kadar çalışmalarımız biliniyor bu çok ilginç. Yani Batı'da özellikle Arapların İslam çalışmaları bilinir, işte Pakistanların bilinir, Hindistanların bilinir ama ortada kocaman bir Türk boşluğu vardır ve Bizim din anlayışımızla ilgili ya yani tabii ki o dinimiz ortak ama dini yaşama işte meşrep, usul anlayışımızla ilgili çok az şey bilirler. O yüzden biz onları tanıyalım, onlar da bizi tanısın. Bu açıdan önemli. Hinduizmi anlarsak e, Hint düşüncesini anlayacağız ve e, Müslümanların oradaki durumunu, işte Müslüman düşüncesini anlayacağız. Mesela Muhammed İkbal... Pakistan'da ama onlar biliyorsunuz iç içe yaşıyorlar, yani Farsça, Urduca konuşuyorlar. Orada insanlar daha iç içe geçmiş, biz Türkler gibi sadece Türkçe konuşan, sadece kendi ülkelerinde yaşayan, hani belli sınırlar altında olan insanlar değiller. Orada sınırlar daha gevşek, geçip gidiyor insanlar diğer ülkelere, işte bir yerde akrabası oluyor. Dolayısıyla bu insanlar karmaşık, etkileşime açık bir kültür içinde yaşadılar ve bunların ortaya attığı o düşünce sistemlerinde Hint geleneğinin çok önemli bir yeri var. Tekrar diyorum bize çok uzak olan bu Hint geleneğini tanımamız gerçekten önemli ve Biruni bize bu konuda önemli bir örnek olsun, bizi teşvik etsin. İlgi duyanlar baksın ben de açıkçası vakit e, yetiştirip de vakit bulup da İngilizcesine bile bakamadım tahkikin. Kaç yıldır hani ilgimi çeker e, ama bakalım yani şey e, bunlar bizim zihnimizin bir tarafında kalsın. Bunları Hindistan'ın öneminden bahsetmek için söyledik. Bir aslında arkadaşlar orada sınırlar çok şey değil mesela Afganistan'la Pakistan arasındaki sınır çok kesin böyle keskin hatlarla çizilmiş bir sınır değildir. Dolayısıyla sizin Afganistan'ı anlamanız için Pakistan'ı da anlamanız lazım. Ve biz bu Hindistan ve Pakistan'ın olduğu bölgeye Hint alt kıtası diyoruz. Yani Hint alt kıtasını düşünce sistemini bir şekilde anlamamız lazım. Mesela mukayeseli, edebiyat, mukayeseli medeniyetler tarihinde Ahmet Davutoğlu Hoca derslerinde çok anlatırdı. Sadece Batı medeniyeti, e, İslam medeniyeti, Osmanlı medeniyeti ön plana çıkmamalı. Koskoca bir Hint medeniyeti var. Ve bu Hint medeniyeti aslında doğu düşüncesine ve kısmen batı düşüncesine çok şey kattı. Ve biz bunu bilmiyoruz. Bu taraf bizim için karanlık diye. bunun hep altını çizerdi. Böyle geniş bir girişim doğu dinlerinin bize uzak olmaması gerektiğini söylemek için yaptım. Bilmiyorum en azından bana yani dinler tarihi çalışmadan önce de doğu dinleri çok uzak gelirdi. Anlaması çok zor, çok soğuk. Belki demizde daha çok Çin, Japon e, dinleri böyle çok soğuk bir şekilde tanıtıldı. Özellikle Tao'culuk, tao Konfüçyanizm. Ama e, uzak kalmamalı oralar. Bir de çok ilginç bir şeyle daha sizin böyle şevkinizi arttırayım, e, ilginizi e, canlandıralım. Türkler, Türk, bizim atalarımız gerçi ata meselesi de bayağı karışık ama Orta Asya'da uzun süre Budist olmuşlar ve e, Budizm'in Mahayana e, ekolünün hayatta kalmasına sebep olmuşlar. Yani Türkler olmasa Hinduizm'de Budizm öldüğünde bu gelenek ölüp yok olup gidecekmiş. Çok ilginç bir şekilde Budizm çok yakın gelmiş Türklere. Belki de İslam olmasa devam edecekti. Yani İslam'la karşılaşmasalardı Budist geleneğin önemli temsilcileri olarak kalacaklardı. Bir de Türkler Hindistan'da da etkili olmuşlar. Gaznelileri iyi biliriz zaten biliyorsunuz. Gaznelilerden önce ve sonra da Türkler olmuş. Hatta arkadaşlar M.Ö. Saka İmparatorluğu sonra Kuşanlar bunlar hep o bölgede Budist olan ve etkili güç olan Türk toplulukları, etkili bir gücü olan Türk toplulukları. Tamam, biz şimdi çok farklı bir yerdeyiz. Onlar çok çok uzak atalarımız ama yine de bunlar zihnimizin bir tarafında kalsın. Yani her zaman bunları anlatırken illa bir etkileşim vardı. İlla işte biz önce budistlik buna bakmak lazım, bu önemli demek istemiyoruz. Ama mutlaka bir yerden bir bağlantıyı çözmemiz gerektiğinde bu bize yardım edecektir. Arzu Hanım demiş ki tasavvufun bazı öğretileri Budizm'de var. O gerçekten e, girift bir konu, kompleks bir konu. Ama öyle yani bu işin şeyi öyle, kim kimden nasıl etkilendi e, tartışmasını bir kenara bırakırsak. Hinduizm ve Budizm e, tamamen mistik öğretilere, e, mistik öğretilerin zeminini sağlayan iki din. E, İslam'dan önceler biliyorsunuz. Dolayısıyla hani şimdi bir tartışma, bir şey açmayalım ve ben doğu dinlerinin uzmanı değilim. Ama e, mistisizmin atası falan şeklinde, hani ilk örnekleri e, şeklinde bir şey demekte de ben bir sakınca görmüyorum. Ama mistik düşünce gerçekten çok değişik ya da işte ayrıca ele alınması gereken bir şey. Bizim Hristiyan mistisizmiyle de ortak taraflarımız var. O yüzden güzel böyle şey yapalım, arada değinelim ama ayrı bir ilgi gerektiriyor. Bunun için de uzmanlar olması gerektiriyor. Arkadaşlar bizim mesafekötemizde bir mantık hocamızı Doçer tezi Budist Mantığı, informal mantık, Budist mantık diye mantık incelemesi diye bir şey tamamen bu Batılı zihinlerin mantığından çok farklı bir mantık sistemi öneriyor Budisler. Ve ilginç bir şekilde o bölgede kalmış. Yani bugün batı düşünce tarzı ağırlık kazanıyor. Her şeyi işte latin alfabesiyle olsun, düşünce sistemiyle olsun bizler batılıyız. Hadi yani biz belki arada derede kalmış bir topluluğuz ama e, öbür tarafta doğuda pek çok şey olmuş. Felsefe farklı şekilde ifade edilmiş, farklı bir mantık geliştirilmiş. Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi ben demin size Milan Nehal'in e, 10. sayısını tavsiye etmiştim bilim mantık deyince aklıma bir şey daha geldi. Divan dergisi var arkadaşlar. Divan dergisine de sanırım üye olursanız internetten pdf olarak dosyası belgesi olarak ulaşabiliyorsunuz. 2004 yılında çıkan 1. ve 2. sayı 16. ve 17. sayılar Hint medeniyetine ayrılmış. 16. sında kendi başına tek bir öz, öğe olarak Hint medeniyeti ele alınıyor. 17'sinde İslamla birlikte Hint İslam medeniyeti başlığı altında inceleniyor. Burada mesela bir felsefe ve düşünce matematik anlayışı anlatılıyor bir makalede. Bir tanesinde genel olarak dünya tarihine, dünya medeniyetine Hint medeniyetinin katkıları ya da bu Hint medeniyetinin yeri konumu tartışılıyor. Ee, çok güzel bir şey tavsiye ediyorum tekrardan yani bu dergiler kimi zaman çoğu zaman kitapları aşıyorlar gerçekten işlerinde çok kaliteli çok değerli makaleler olabiliyor özellikle bunlar kıymetli çünkü dinler tarihinde kaynak sıkıntımız var bilhassa doğu dinleri söz konusu olduğunda kaynak sıkıntımız kat, kat ve kat katlanıyor çünkü e, tercümeler yetersiz oluyor ve bu dinleri anlamak zor yani biz, bizim tercümanlarımız onları İngilizce'den aktarmış, İngilizce'den, Almanca'dan. Bir kere bir, kendi, bir kere bu dilleri aktarırken bir yanlış yapmışlar. Bir de zaten bu medeniyeti iyi anlayamıyoruz. Tercümanlarımız bu medeniyetin kendisini çok iyi bilmedikleri için. Düşünceyi aktarırken bir de bir kere de öyle bir bozulma, bozulmaya tabi tutmuşlar, istemeden de olsa. O yüzden kaynaklar çok sıkıntılı bir de hepinizin tahmin edeceği gibi Hinduizm Budizm bu kişisel gelişim şeylerine falan çok açık kaynakları belki de %99'u batılıdır. Ve Hindular bugün onlara çok sinirleniyorlar yani batılı hiçbir yoga, meditasyon, hiç buna dair hiçbir kaynağı kitabı doğru olarak kabul etmiyorlar. Çok farklı bugün bizim kafamızdaki yoga ve meditasyonla onların anladığı şeyler çok farklı. İnşallah bu iki hafta boyunca bunları tartışacağız. Hindular için yoga önemli, Budistler için meditasyon önemli. Bugün onlardan bahsetmeye başlayacağız. Evet, arada bir e, yorum daha gelmiş, lütfen bence hani ilgi meselesi, tavır meselesi ama ilgi duyuyorsanız uzak doğa dinlerinde göz ardı etmeyin derim ben. Bir de şöyle bir şey var, e, Tao, Çin dinlerinde fazla bir şey yok, yani bize çok hitap etmiyor, fazla da malzeme yok. Tao-uculuk ve konfüçyonizme, hani çok ilgi duymuyorsanız vakit kaybetmeyin derim ben bunlarla, çünkü bunlar bir dinden ziyade e, bir ahlak öğretisi gibi bir şey. Ee, öğreti yani böyle didaktik, insanlara e, tavsiyelerde bulunan bir düşünce şeyi diyelim. Belki sistem bile diyemeyiz. Ya da konfüçyüs tabi bir filozof olarak kabul ediliyor. Muhakkak sistem diyebiliriz. Ancak din e, din ya da işte dinler tarihinin tanımına çok fazla uymuyor. Keza Japon diye Shinto da öyle. Dolayısıyla vaktiniz varsa özellikle işte bu vize sonrası, final arası dönemi e, Doğu dinleri bu dönem Doğu dinlerine ayrıldı ama bunların içinden Hinduizm'i, Budizm'i özellikle okumanızı tavsiye ederim. Bir de Hinduizm'in iki kolu var. Bugün ayrı dinler olarak adlandırılıyorlar. Jainizm ve Sihizm. Bunlar da önemli. Hala takipçisi var. Bilmemiz gerekiyor. Şimdi madem kitaplardan, dergilerden bahsettik. Benim de ders kitabı olarak kullandığım Ali İhsan yeteğin Doğu Dinleri kitabı var. İslam yayınlarından çıktı. Şimdi Ali İsa Yetik Hoca bu konunun uzmanı, ee, Sanskritçe biliyor ee, ve yıllar önce başlamış çalışmalarına. Hoca şu anda hani damıtılmış bir şekilde bu kitabını bir daha yazmış, dili çok güzel. Bir de Türkçe açısından da tafsil hatasına bile ben bir yerde falan ancak rastladım. Çünkü dil iyi olmayınca akıcı da olmuyor. Ee, Hinduizmi, Budizmi, Sihizmi, Jainizmi. Taoizm'i ve konfüçyanizm anlatıyor. Sadece Japon dini yok. Ama Ali Hoca da başlarken diyor ki aslında bütün mesai Hinduizm'e ve Budizm'e ayrılmalı. Konfüçyanizm ve Tao'cunlukta çok fazla bir şey yok diyor. Yalnız hemen bir kitap değerlendirmesi yapalım. Ben burada dersimde de ödev veriyorum. Size de çok tavsiye ederim. Kitap değerlendirmelerini mutlaka okuyun. Dergilerin ben hemen böyle arka sayfasını açarım. Şeyde de böyle tecrübeli hocalar da onu tavsiye ediyorlar. Mesela sadece kitap değerlendirmelerine ayrılan özel dergiler var Avrupa'da. Profesörler özellikle onları alıyor. hemen Hızlı hızlı böyle hangi kitap okunmaya değer, hangisi alanlarına bir şey katacak, oradan aldıkları bir fikirle araştırmalarına başlıyorlar. Dolayısıyla bizim de yazmamız çok önemli. Ben burada arkadaşlara yazdırıyorum. Çok da güzel örnekler alıyoruz. Şimdi biz hemen yapalım bir online böyle kısa iki dakikalık kitap değerlendirmesi. Mesela Ali İsa Yeti Koca, Hinduizmin tanrılarından hiç bahsetmemiş. Hemen ve tek aklıma gelen neden şudur. Şu şöyle olsa gerek diyorum. E, bu dinin tanrı anlayışı biraz karışık. Çok fazla tanrı ismi ve tanrı var ortada. Hoca herhalde okuyucuları düşündü. Kitap gerçi ders kitabı niteliği de taşıyor. Çok fazla genel okuyucuya hitap et, ya sadece genel okuyucuya hitap etmesi için yazılmış gibi gözükmüyor. Ancak e, bir eksiklik yani biz bunu derste de fark ettik. Bir de Tamam aynı şekilde ibadetleri de karışık Hinduların ama çok az değinilmiş. Dolayısıyla aklınızda olsun kitabı temin edip okuyabilirsiniz ama Tanrı anlayışı ve ibadetleri için ek başka kaynaklara da ihtiyaç duyabiliriz. Onun dışında arkadaşlar bayağı bir vakit geçti ve ben bir, bir müddet çok da takip edemedim her kaynağı. Ama o zaman kimseler bu işleri yapmazken bir de bir doktora tezi çıkmıştı. Doktor İbrahim Sümer Hoca'nın sanırım Harran Üniversitesi'nde Lotus'un içindeki İnci diye Tibet Budizmi'ni anlattığı bir kitap var. Tibet Budizmi biraz farklı bahsedeceğiz. Bunlarla ulaşabileceğimiz kaynaklar. Yine bir cep kitabımız var. Benim iki gündür cebimde. İnsan yayınları bir ara kılavuz kitaplar çıkardı. Ee, keşke biraz da tahsihine dikkat etselermiş. Bu ee, Budizm diye Cengiz Erengil'in hazırladığı bu kitabı da e, bir türlü düz tutamadım. Şöyle e, küçük giriş ve kaynak kitabı olarak kullanabilirsiniz. Daha vardır arkadaşlar ben işte bir müddet uzak kaldım. Şöyle de bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Sizlerden de ilgi duyanlar literatürü arayabilir. Şuna bakalım siz baktınız mı diye de sorabilirsiniz. Böyle de bir şey yapmış oluruz. Bana gelsin arkadaşlar kitap yorumları. Ben öğrenci arkadaşlardan izin alayım. İsterseniz sizlerle de paylaşırım. Böyle bir bu, bu dönemin hatırası olarak keşke sizlerle de yapabilseydik. Biz böyle bir havuz oluşturalım istedik. İşte sınıfta 10-15 kitap değerlendirmesi yapılmış olacak. Çünkü aynı öğrenciler aynı şeyi seçmiş oldular. Bunların ben arkadaşlardan izin alırsam sizlere yollayacağım değerlendirmeler okursunuz. Şimdi artık bu uzun gizgahtan sonra Hinduizme başlayalım. Ama ben bir şey daha söyleyecektim böyle bir unie gibi ya da kitaplarla ilgili. Neyse aklımıza gelir. Şimdi biz bugün Hinduizmi göreceğiz. Hinduizm en eski dinlerden biri, Budizmden önce ortaya çıktı. Haftaya inşallah telafi yapacağız. Ben Murat Bey'e yazdım ya da bir daha yazacağım. Cevap bekliyorum uzatmadan inşallah yaparız. Sonra Sihizm, Cainizm, Çin dinleri, yeni dini hareketler, bir de Türk dini var en son. O şekilde bitecek bu dönemimiz. Arkadaşlar Hinduizm geniş bir bölgenin geniş bir bölge olan Hint alt kıtasının dini. Özellikle Hindistan'ın. Hindistan'da doğdu, ortaya çıktı. Bugün de en çok Hindistan'da. Ama Sri Lanka, Endonezya, Burma, Tibet gibi yerlerde Hindular yaşıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Hindular en çok da yurt dışında yaşıyor. İngiltere, Amerika, Almanya'da falan da çok fazla Hindu var. Hinduizm, içinde pek çok unsuru barındıran, çok geniş bir kutsal kitap literatürü olan, bizim Semitik ya da işte Türk düşüncesinden farklı bir tanrı ve din algısı sunan bir din. Değişik anlayışları var. Tenasü, reenkarnasyon ya da yeniden doğuş ya da karma dediğimiz bir din anlayışları var, yoga gibi bir ibadetleri var. Bu kısa giriş ve özetten sonra Hinduizmi tanıtmaya başlayalım. Şimdi Hinduizm çok eskiden çok eskilere kadar dayanan bir din. Milyardan önce 3500 tarif, tarihliyorlar, ama bu tartışmada bir mesele. Kitapların yazılması ilk Veda kitaplarının ortaya çıkması bugün milattan önce 1500'e kadar çekildi. Yani çok daha geriye çekildi. Eskiden daha geniş bir bakış açısıyla çok eskilere dayandırmışlar bu dini. Yine de milattan önce 1500'de bayağı eski bir tarih. Yani Hinduizm milattan önce 1500'de ortaya çıkıyor. Biz Hinduizm diyoruz. Multidisipliner Hindu diyoruz. Ancak bu Müslümanların onları adlandırması, Hindu deyince biz Arapça, e, yani geçmişte atalarımız deyince bu insanlar Hindu olarak kalmış. İngilizler de bunları Indian, işte, Hindu'ya benzer bir kelimeyle ifade etmişler. Halbuki onlar kendi dinlerine sanatana Dharma diyor. En çok da darmayı görürsünüz. E, şey, Bollywood filmlerini izliyorsanız, özellikle Bollywood'u takip etmeseniz bile Hollywood filmlerinde e, Hindu öğeler vardır. Mesela çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum, Amir Hanım filmleri vardır ya, modern e, Hindu ile ilgili şeyler görebilirsiniz. Mesela e, Her Çocuk Özeldir filminde Hindu bir çocuk vardı. Gerçi onların e, dini ritüelleri ile ilgili fazla bir şey yok orada. Onun dışında en son bana, ben PK'yi seyretmedim, öğrenciler onu tavsiye ettiler. E, üç Ahmak filmi vardır, orada öğrencilerden Hindu olan vardı. Ee, arasak daha çok şeyler buluruz. Ee, yani böyle çok aslında medyada, sinemada uzak olunan bir e, gelenek değil. Ama nedense en azından benim gözlemlediğim şekliyle e, Türk dünyasında bilinmeyen bir şey. Şimdi sanatana darma ebedi din demek. Hindular doğal olarak dinlerinin ilk, en evrensel, en kuşatıcı din olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden de diğer dinleri e, çok fazla yumuşak. Diğer dinlere karşı e, müsamahalı bir anlayışları yok. E, Hinduizme geçiş de çok az. Modern bir grup var, Ramakrishna ve onun takipçileri. Onlar e, müntesip kabul ediyorlar, özellikle İngiltere'de, e, Amerika'da e, sarışın, mavi gözlü Avrupalılar Hinduizm'e geçiyor, Krişnacı oluyorlar ve bu insanlar sokaklarda grup halinde dolaşırlar. İşte boyunlarında çiçekten çelenkler, ellerinde küçük davulları, ilahiler söyleye söyleye gezerler, insanlara ikramlarda bulunurlar, onları toplantılarına çağırırlar mesela ve çok da mutlu, mutlu mesut bir insan tablosu çizerler. Mesela Hindistan'da o kadar kalabalığa, o kadar trafiğe, o kadar pisliğe rağmen Hindular dünyanın en mutlu birkaç e, ülke, birkaç e, insan grubundan biriymiş. Mutlu insanlar. Böyle hayata mutlu bakıyorlar. E, haftaya göreceğiz. Budistler pek öyle değildir. İnsanın mükemmel olabileceğine, insanda bu nüvenin olduğuna inanıyorlar. E, ama ilginç bir şekilde bu e, Toplum anlayışlarında, mesela kast sistemi gibi insanı küçük gören, etkisini, sınırlarını sınırlarla belirleyen insanın gücünü anlayışlar da var. Değişik, evet. Şimdi dinleri dharma, en çok dharma kelimesine rastlarsınız. Bir de kutsal kitap literatüründen bahsedeceğiz ama en çok veda olarak bilinirler. Kutsal kitapların adları veda. Dolayısıyla onlara bazen vedaların dini anlamında vaidika dharma da deniyor. Hindular arkadaşlar bugün 850 milyondan daha fazlalar. Düşünün bu 850 milyon. Bazı yerlerde 600 falan diye geçiyor. Bunların bu Hindistan'da sadece 400 milyon Müslüman var. Hani çok farklı rakamlar değiller bunlar. Epey bir Müslüman da var şeyde. Ve Hinduizm 3. büyük din dünyada. Hristiyanlık, İslam sonra Hinduizm. Ee, bir saniye yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Evet Budistler'den daha fazla Hindular. Arkadaşlar demin demiştik Bangladeş, Nepal, Sri Lanka, Endonezya gibi ülkelerde yaşıyorlar. Ee, Hinduizmin içinden Jainizm ve Sihizm gibi iki büyük kol çıktı. Biz bugün bunların ayrı dinler olarak kabul ediyoruz. Şimdi Hinduizm nasıl ortaya çıktı? Değişik tartışmalı bir mesele. Hindu topraklarında Hindistan'da Minattan önce 2500'lerde, 3000'lerde tarımın başladığı, bu insanların devir çağından tun çağına çabuk geçtiği, yani orada bir medeniyet ürettikleri, medeni insanlar oldukları ispat edildi. Hala arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Arkeologlar ve hindologlar uzun uzun çalışıyorlar. Hint uzmanlarına hindolog denir. Sin uzmanlarına sinolog diyoruz. Ee, bunlar Hinduizmin kökenini bulmaya çalışıyorlar. Biraz e, tartışmalı bir konu hala üzerinde ittifak edemediler. Şimdi Hindistan topraklarının yerlileri var Dravidyenler. Bu yerliler burada yaşarken onları ariler diye bir ırk, onlar ariler neden bir ırkla karşılaşıyor. Bu ariler böyle üzerinde komple teorisinin fazlaca yapıldığı bir grup. Şimdi bu arilerin nereden nasıl geldikleri belli değil. En sonki araştırmalar Kafkasya. Karadeniz civarında bir ana yurt belirliyor bu ailelerin Ailenler göçede topluluklar, göçeli asker. Dolaşıyorlar ve Hindistan'a geliyorlar. Şimdi bu ariler bugün İran, Yunanistan, Ermenistan, Slovenya, İtalya, Germen toprakları ve Keltlerin topraklarının da bulunan ırkların ataları. Bu yüzden diller de ortak. Yani bugün Kelt dilleri, İskoçya, İrlanda dili, Galler dili, Galce... Almanca, İtalyanca, Yunanca, Slovenyaca ve Ermenice. Bir de çok ilginç Farsça bir aile grubu. Bunlar Aryan dil grubundanlar. İndü Aryan da diyoruz. Hindistan, Hinduca da buna dahil. Çok farklı medeniyetler arkadaşlar. Şimdi alaka diyeceksiniz? Ama bir alaka hakikaten var. Mesela İranlılar, İranlı Müslümanlar İngilizlerle çok iyi anlaşır. Yunanlılarla iyi anlaşır. Bizimle anlaşamazlar. Yani Türkler ayrı bir ırk, Araplar ayrı bir ırk biliyorsunuz, bir Türkler var, bir Semitikler var, Arap ve Yahudiler, e, e, Siyahiler var, bunun dışında işte Kuzey Amerikalılar, Güney Amerikalılar var, bir de onun dışında kalan çoğu insan Ari, e, Beyaz Avrupalı ırk demek. Şimdi bunların dilleri de ortak ve kültürleri de, dediğim gibi bir İranlı ve Türk anlaşamıyor, ama bir İranlı ve Yunanistanlı. Bir İranlı ve İngiliz daha iyi anlaşıyor. Bunu da dillerinin ortaklığına bağlayabiliriz. Ama tarihin bu sayfaları hala karanlık. Aileler nasıl göç etmiş? Nasıl sonra böyle her tarafa yayılmış bu şey? E, tarihçi değiliz. En azından o dönem tarihçisi değilim. Ama şeyi biliyorum. Bunlar karanlık sayfalar. Şimdi ailelerin aklınız, aklınızda şöyle, aklınızda daha rahat kalması için size bir şey söyleyeceğim. Hitler Ari ırkın üstün olduğunu savunuyordu. Germen de biliyorsunuz Alman ve e, ARI ırkın dışındaki ırklara hayat hakkı tanımıyordu. Yahudileri, Semitikleri, e, Semitik ırktan gelenleri öldürmesinde, yok etmesindeki en önemli sebep buydu. Belki de vakit kalsa Türklerle devam edecekti. Önce Araplara bütün Semitikleri bitirecekti. Amacı ARI, beyaz Avrupa ırkın ırkının temiz ve tek e, e, ırk olduğunu düşünüyordu ve onların kalması gerektiğini düşünüyordu. İşte Hitler bu Ari'nin torunlarından eğer gerçekse eğer hala onların torunuysa Almanlar böyle bir Ari, e, şeyi vurgusu vardı buradan da hatırlayabilirsiniz. Şimdi bu Ari'ler Kuzey Hindistan'a göç ettiler. Bunlar, Bunların inanç ve düşünce sistemleri, uygulamaları, ibadetleri Hint yerlilerinin uygulamalarıyla karıştı. Hint artı Ari eşittir Hinduizm doğdu. Bu iki geleneğin birleşmesinden. Mesela Ari'ler, Avrupalılarda ruh göçü diye bir şey yok. Hala yok yani bugün bulamazsınız. O Hint yerlerinde varmış. Ama mesela Ari'ler dans ve müziği çok severmiş. Hinduizm'deki o Bollywood sahnelerinde bilirsiniz ya, dans ve müziğin Ari şeyinden geldiği söyleniyor. Dolayısıyla Hinduizm'de hem ani özellikler var hem Hindu, Hinduizm özellikleri var. Ama hangisinin nereden nasıl geldiği çok iyi bir şekilde gösterilemiyor. Binlerce yıl geçmiş arada. Bu iki kültür birleşmiş ve Hinduizm diye bir şey ortaya çıkarmış. Arkadaşlar böyle bir kök köken meselesi var Hinduizmin. Şimdi metnimiz bizim kutsal metne geçiyor. Gerçekten de biz Hinduizm'i anlatırken... Hinduizmin tarihini anlatırken hemen kutsal metinleri merkezde anlatıyoruz. Şimdi Hinduizmin büyük 3 tane dönemi var. Aslında bizim metnimiz 4 tane diyor. Bir Vedik dönem, sanırım aşağılarda ben şu anda kutsal metin sayfasındayım ama Vedik dönem dediğimiz dönem Vedaların yazıldığı dönem. Veda en önemli kitapları. Sonra klasik dönem geliyor. Vedaların açıklamalarının yazıldığı dönem. Sonra ortaçağ dönemi. Sonra modern dönem. Şimdi ben geriden başlayacağım. Modern dönemde arkadaşlar şu oldu. İngiltere, Hindistan'ı istila etti. 1860'larda. İngiltere, Hindistan'ı istila edince Hristiyan, İngilizler, Hinduları küçümsediler. Ee, bazı Hindular, milliyetçi tav tavırlarını konuşturdular ve Hindu Hinduizmin kendi başına, başlı başına önemli bir din olduğunu söylediler, onu savundular. Bazı Hindular ise Hristiyanlarca eleştirilen taraflarını Hinduizmin budadılar, kırptılar tabiri caizse ve Hinduizmi Hristiyanlara hoş gözükecek bir din şeklinde sunmaya çalıştılar. Mesela Gandhi bile, Mahatma Gandhi var ya, Hani kendine çok güvenen o birçok şey yapmış, insan hakları için uğraşmış, Güney Afrika'da ee, Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı çıkmış o Gandhi. Mesela İngilizlere Hinduizmi anlatırken aslında Hinduizm Hinduizm de bir dindir yani arkadaşlar diyor. Bunun ötesine gidemiyor. İngilizler o kadar küçümsemiş ki bu insanları. Gandhi Hinduizmin basit böyle ritüellerden ibaret bir şey olmadığını bilhassa özellikle kendi başına bir din olduğunu ispat etmeye çalışmış. Bu kadar yani bunun da ötesine gitmemiş. Daha derin bir anlatım yapamamış. Modern dönemde bu olmuş. Biraz geriye gidiyoruz. Orta çağda Hindistan topraklarında yaşanan en önemli gelişme İslam'ın İslami yorumların Hinduları etkilemesi Şimdi Hinduizm artı İslam Sihizm ortaya çıkacak Sihi, Sih dini İslam ve Hinduizmden Alınan şeylerin ee, Bir araya getirilmesiyle Ortaya çıkmış yeni bir yorum Dolayısıyla orta Çağ damgasını vuran Hinduizmin İslam Yorumuyla yorumlanması Bunun da değişmesi Biraz geriye gidiyoruz klasik dönem Klasik dönem Hindu düşüncesinin Şekillendiği en önemli dönem kutsal kitapları yazılmış Vedik dönemde bu klasik dönemde kutsal kitabı açıklamalar yapılıyor. O ilk dönemdeki anlayış daha soyuta doğru metafiziğe doğru gidiyor. Şimdi ilk dönemde ilk kitapların Vedaların yazıldığı önce 1500'lerde şöyle bir tanrı algılayışı var Hinduizmin. Politeist yani ortada birçok tanrı gözüküyor. Animist yani ruhlar plan, ön planda doğanın güçleri ön planda Naturalist yani doğa şey ırmaklar kutsal, gökyüzü kutsal, ay kutsal, kimi zaman tanrı ve ateş tanrısı. Yani doğal güçlerine ilahi bir kuvvet vasıf veriliyor. Buna biz naturalist yaklaşım diyoruz dinlerde. O zaman Hinduizmin ilk döneminde, Milattan Önce 1500'lerde Vedalar yazılırken, Veda literatürü yazılırken ee, çok tanrılı bir dil kullanılıyor ve bu tanrı çok somut elleri var, ayakları var, gözleri var filiden burnu var, lotus çiçeğinden kulakları var, her tarafı bir parçadan yani böyle tanrıları ee, çok somut ama bu dönemden sonraki klasik dönemde Upanishadlar en çok önemli metin haline gelecek artık tanrı daha soyutlaşmış dinin anlayışları öğeleri daha soyutlaşmış artık tanrı da evrensel bir ruh Brahma Ve siz e, sizin içinizde bu ruhtan bir nüve var. Esas amaç, insan için hedeflenen en kutsal şey, Brahma ve sizin içinizdeki Atma'nın birleşmesi. Yani sizin özünüzü e, bulmanız ve bununla birleşmeniz. Bu kadar metafizik, felsefi bir hale geliyor. İşte bu dört büyük dönem süresince Hinduizm şekilleniyor. Şimdi biz e, kutsal kitaplarından bahsedelim. Karışık ve onlarca kitaplar var ama e, e, belli başlı önemli şeylerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar en önemli şeyleri kutsal metinleri Vedalar ama affedersiniz bundan önce şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Hinduların kitapları ikiye ayrılıyor. Tanrı tarafından vahyedilenler bir de insanların akıllı aklettikleri, insanların kendi başlarına yazdığı kitaplar. Şimdi vahiy icabı olduğuna inanıyor Hindular, kutsal kitaplarının. Ama bilimsel araştırmalar onların da insanlar tarafından çok sonraları yazıldığını gösteriyor. Yine de ortalama bir Hindu bütün bunların Tanrı tarafından azizlere, kutsal kişilere yazdırıldığına inanıyor. Ve bunların vahim mahsulü olduğunu söylüyor. Şimdi bu vahiy mahsulü eserler içinde Vedalar var. Vedalar var. Ondan sonra Brahmanalar var. Vedaların açıklamaları. Sonra Aranyakalar var. Biraz bahsedeceğiz. Sonra Upanishadlar var. Akredilenlerde ise şu meşhur Hinde, Hint destanları var. Hint destanları. Sonra biraz kanunlar. Hinduizmde kanunun yeri pek yok hukukun. Sonra Puranalar diye mitolojik eserler var. Şimdi ben size sırayla anlatayım. Metni bıraktım artık. Siz okursunuz zaten. Arkadaşlar şey... Hinduizm'in en temel kutsal kitapları Vedalar. Vedalar çok eski kitaplar. Vedanın, vedaların pek çok bölümleri var. Bir veda önce bir şiir kısmından oluşuyor. Sonra bu şiir kısmından sonra nesir halinde yazılmış mensur bir açıklama kısmı geliyor. Çok ilginç. Yani özellikle şu Doğu Dinleri kitabında Ali İhsan Yetikoca bazı kısımları tercüme etmiş. Ee, hani ben Sanskritçe bilmiyorum ama çok hoşuma gitti hocanın tercümesi. Mesela arkadaşlar şimdi şu söyleniyor. Vedalar en eski metinlerdir. Dolayısıyla en otantik olanlarının onun olması lazım. En bozulmamış olanlarının. Ee, ve özellikle bu şiir kısımları çok eskiymiş. Araştırmacılar bunu bulmuşlar. Şimdi bu şiir kısımlarının bazılarında ben okuduğumda ilahi bir taraf olduğu hissine kapıldım. Mesela bizim Rahman suresinde tekrarlanan ayet var ya Rabbinizin nimetlerini yanlış bir şey söylemeyelim yalanlamaya devam edersiniz miydi? Sürekli o tekrarlanan ayete çok benzettiğim bir şey var benim burada. Mesela bir tane vedaların bir kısmında bir yerinde bir Rab'den bir Tanrı'dan bahsediyor sürekli yazar. Her kıtanın sonunda, dört günün sonunda şu ifadeyi ekliyor. Kendisine kurbanlar sunacağımız Tanrı bundan başka kim olabilir? Sayıyor sayıyor sayıyor Tanrı'nın özelliklerini. Sonraki ki kendisine kurbanlar sunacağımız Tanrı bundan başka kim olabilir? Yani bu Tanrı'dan başka kime tapacağız? Tanrı bu yani bal gibi. O kadar yüce, o kadar şey ki. Nasıl Rahman suresinde nimetler sayılıyor. En sonunda da Rabbinizin nimetlerini. Arkadaşlar yanlış bir şey söylemeyeyim yalanlayanlardan e, olmayana kadar devam edecek, ediyorsunuz gibi miydi? Meal şeyi varsa hemen bir arkadaşımız yazsın. E, mealleri çok ciddi derecede ezbere bilen hafızlar da var. Kendisine kurbanlar sunacağımız Tanrı bundan başka kim olabilir diyor. Bir daha hatırlatayım. E, dolayısıyla Veda'nın bu şiir kısmında gerçekten bir otantiklik olabilir. Bizim gibi vahye alışık insanlara yakın geliyor. Şimdi bir... E, bu şiirler bir de açıklamaları var. İşte Brahmanalar, Vedaların açıklama kısmı. Böyle kısa kısa bunları açıklamalar yapılmış. Sonra Aranyakalar diye bir bölüm var. He, doğru ya o halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Heh, bu ritmi, bu şeyi kaçırdım. Aklıma gelmeyen şey oydu. Ee, bize bu ayeti hatırlatıyor. Demin okuduğumuz kısım. Ee, arkadaşlar Brahmanalar, açıklamalar dedik. Sonra Aranyakalar diye üçüncü bir grup var. Bunlar Aranyakalar, Münzevilerin ee, keşişlerin okuduğu, daha gizli bilgilerin olduğu kitaplar. Mesela yoga yapıldı mı hani Om Mani Padme Hum falan derler ya böyle. O gizli heceleri yogada okudukları o gizli sözler bu Aranyaka'dan çıkmış. Om ismi. Yani Tanrı'yı anarken kullandıkları o Om bizdeki Hu'ya benzer. E, isminin Aranyaka'larda olduğu mesela ortaya çıkmış. Bunlar daha çok müzeviler tarafından okunan eserler. Son kısım en önemlisi. Şimdi Vedalar kutsal kitap. Hani böyle bizim Kur'an gibi düşünün. Upanishadları da ve çok kıymetli tefsirler gibi düşünün. Upanishadlar hiç düşüncesinin, felsefesinin yani bu, e, bu e, Vedalar'da anlatılan basit şeylerin daha derin, daha teolojik olarak anlatıldığı e, kitaplar ve Hint düşüncesinin temel şeyleri. Bugün en çok da karşımıza çıkan işte karma anlayışı, nirvana anlayışı, bunların anlatıldığı kitaplar o e, e, Dolayısıyla en çok da felsefenin e, damgasını vurduğu daha derin, daha ciddi daha toparlanmış kitaplar. Şimdi bunlar vahiy mahsulü kabul ediliyor. Ama bir de aklen, akıl, insan ürünü kabul edilen destanlar var biliyorsunuz. Hint geleneğinde çok önemli, çok meşhurlar. Ramayana ve Mahabharata destanları mesela dünyanın en uzun destanları. Bu destanlarda Epik, didaktik bir anlatım tarzı tercih ediliyor. İnsanlara bu din öğretici bir şekilde anlatılıyor. İşte mesela mükemmel bir Hindu örneği var. İşte orada e, Rama e, motifi üzerinde mükemmel bir Hindu nasıl olmalı, olmalı bu anlatılıyor. Mesela Mahabharata'da kötü, Kötüler ve İyilere Savaşı anlatılıyor. E, bir de şeyi hatırlayın Kelile, Kelile ve ne var ya o da Hint geleneğinden gelmiştir onu çeviren i̇bn Mukaffa mesela bir Hint'tir. Hinduca'dan Arapçaya çevirmiştir onu. Ee, çok ilginç. Ee, mesela artık bugün çok yozlaştırıldı. Avrupa'ya çok farklı bir şekilde yansıtıldı ama e, Binbir Gece masalları da çok fazla şey söyler. O, o, o, o bölgeyi, o döneme dair. Alaaddin falan var değil mi ya? Dolayısıyla o e, destanlar, e, o tarz anlatımlar çok önemli Hint geleneğinde. Bir de Puranalar diye mitolojik anlatılar var. Hinduizmde mitoloji çok önemli bir yerde. Yani evrenin yaratılışını e, bizden çok farklı bir şekilde anlatıyorlar. Yani zaman algısı çok şiirsel. Fantastik edebiyat gibi düşünün. Fantastik filmler gibi düşünün. E, bu Hinduizmde önemli bir şey önemli bir unsur. İşte bu Puranalar denilen eserlerde de mitolojik bir anlatım söz konusu. Şimdi biz akli ve vahye dayanan eserlerden bahsettik. Kitaplarını böyle söyledik. Yeni geldiğinde anlatacağız. Peki bu din nasıl bir tanrı anlayışına sahip? En çok da kafamızın karıştığı bir şey. Yalnız başta size söyleyeceğim çarpıcı şeyi unuttum. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de hiç Hinduizm'e ve Budizm'e atıf var mı sizce? Bir düşünün bakalım. fikrinizi almak istiyorum. Zerdüştiliğe vardı. Gördük. Sabiiliğe var. Eh, eh, Yahudilik ve Hristiyanlık zaten var. Peki hiç Hinduizm ve Budizm ile ilgili bir şey rastladınız mı? Mesela Tin suresindeki Tin Buda'nın aydınlanmaya uğraştığı altındaki tin, incir ağacı falan olabilir mi? Ya da mesela İbrahim kelimesinin kökü Berahim eden işte Hinduizm'deki Brahma adlı tanrıdan ya da Brahminler din adamlarından falan gelmiş olabilir mi? Müfessirlerimiz böyle yorumlar yapmışlar. Siz ne dersiniz? Demişler ki böyle şeyler var Kur'an'da. Evet en sonraki sorunuzu biraz bırakalım. Arkadaşlar çok ilginç bir şekilde e, şey Kur'an-ı Kerim'de Doğu dinlerine hiçbir atıf yok. Yani o demin söylediğim müfessirlerin yaptığı şeyler çok zorlama şeyler. Çok çok zorlama ve yanlış yorumlar. E, yok bir şekilde Hint dinlerine hiçbir yorum yok. Biz bunu sınıfta da tartıştık. En son şi karara vardık. Sizi de güldüreyim. Yani herhalde Allah-u Teala e, bu Doğu dinleriyle uğraşmayın vakit kaybetmeyin. Onlarda bu bir şey yok demek istiyor. <gülüyor> Bunu da öğrenciler şey yaptılar. Ee, yok yani bir atıf yok. Belki de siz anlayamazsınız onları mı e, diye murat etti. Ee, Bilemiyoruz. Yani Allah'ın ikbatinden sual olunmaz. Ama şöyle de bir şey var. Mesela Muhammed Hamidullah İslam peygamberi kitabında diyor ki, Hazreti peygamber İlim Çin'de dahi olsa gidiniz, alın, gidip alınız de, dediğinde bunu sembolik bir şekilde söylemedi. Hz. Peygamber Çin, Çin'e dair bir bilgiye sahipti. Çinlileri biliyordu. İşte Akabe Körfezi'nde e, Çinlileri görmüştü. Çinli tüccarlar görmüştü diyor. E, çok da mantıklı. Gerçekten hani o konuda bile bizim eksiğimiz var. Yani Hz. Peygamber'in e, o dönemdeki çevresiyle ilgili bilgisi ne dair e, neler hani aktarıldı ben bilmiyorum. Gerçi belki son dönemde ciddi siyer çalışmalar yapılmıştır ama ya yani Hz Peygamber çok büyük ihtimalle ticaret merkezi olan Mekke'de ve onun civarında e, bir Hindu, bir Budist, bir Çinli gördü. Çok büyük ihtimalle görmüş olsa gerek. Ama şu var acaba e, yani Hindular bilinmiyor muydu acaba? E, o dönemin Mekke ve Medine Medine'lileri Medine arasında acaba sadece bu yüzden mi Kur'an-ı Kerim'de atıf yok? Yani zihnimizin bir köşesinde şey olsun ee, ne derler önemli bir soru olarak kalsın. O hadis zayıf kabul edilmiyor mu diye sormuş Zeynep Hanım ya öyle bir şey ben de rastlanmıştım sanırım. Yani bilmiyorum şey değilim ee, ama manası anlamı burada önemli Aa, çok çok ayrı bir tartışma bu sahihlik şeylik en azından şöyle diyebiliriz temkinli olmak için. Hadis literatüründe olan bir şey bu. Hz. Peygamberin dilinden sadır olmamış olabilir. Doğru ya da yanlış hadis literatüründe yüzyıllardır taşına gelen bir bilgi olabilir bu. Bu şekilde belki hadisten ayırt edebiliriz. Yani belki oradaki sahihlik tartışması Çin'den falan kaynaklanıyor olabilir. Yine de ben sadece bir öneri, böyle bilimsel bir dayanak verememekle birlikte... O dönem insanının az buçuk en azından 1-2 örnekle olsa bir Çinli gördüğünü düşünüyorum bu ticaret merkezleri dolayısıyla. Çünkü arkadaşlar o dönem Orta Asyası'nda bile Türkistan-Horasan bölgesinde İpek yolu vasıtasıyla Budizm çok iyi biliniyordu. Hatta Türkistan-Horasan çevresinde Budizm çok yaygındı. Oradaki Türkler Türk kabileleri bile Budizm'i benimsemişti ee, ve tamam ulaşım şartları falan çok zordu ama bununla birlikte Güney Arabistan kısmında e, az da olsa bir bilginin olmuş olabileceğini düşünüyorum. Mesela öğrenciler bana bir soru yönelttiler ya da kendileri bir yorum yaptılar. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi var. İşte Bizans'a atıf var. Sasanidere atıf var. Hani ilgi o tarafa yönlendirilmiş. Böyle doğu tarafına bir ilgi yok. Ee, ve şunu söylediler yani Müslümanlar e, akınlarını o tarafa yaptı bakın bu da çok güzel ee, şey ne derler ee, yani Müslüman akıncılar Hindistan'a gitmemişler gidebilirlerdi yani çok e, ama biliyorsunuz Mısır Filistin onun üstünde sonra İran toprakları sonra Anadolu toprakları ee, ilerleyememişler mi ya da gitmemişler mi bunu da soralım İslam tarihçilerine ilk İslam akınları da şey yapmamış. Tamam biliyoruz Çin'de Çin settik ya da daha ondan daha kuvvetli Çin ordusuyla karşı karşıya geleceklerdi. Yani doğuya gitmeleri zordu ama yine de bu da ilginç bir soru olarak aklımızda kalsın. Evet o hadisle ilgili problem Çin meselesiydi. Onun da uzaklıktan kinaye olduğu işte söylendi. Yani ben hadisçi değilim. Kabul edin ya da etmeyin. Tabii ki çok çok önemli. Hadislerin sahihliğini bulup mutlaka araştırmak, üstümüze farz neyin ne olduğunu kitaplarda anlatmamız gerekiyor ve artık bu işi bitirmemiz gerekiyor yani. Ama hani burada mana olarak Çin olsun, şey olmasın. Eee Hazreti Peygamberin söylediği mesajı anlıyoruz ama eğer o Çinse dinler tarihi için çok önemli. Bu açıdan önemli yani. Onun ee, o hadisin ya da o, o o tarihin o bölgenin aydınlatılması bizim için çok önemli. Eğer Çinse o hadis sahi ise, dediğim gibi tekrar ediyorum, Hz. Peygamberin en azından Çine dair duyduğu bir haber bile olsa, Çin'in uzaklığına dair bir bilgisi var. Öyle çok uzaklara gidiyorum, gidip Konfüçyüsü biliyordu, Bu biliyordu falan demiyorum. Buda'nın bir, Buda bir peygamber olabileceğini söyle, söyleyen yazarlar var. Şu anda aklıma gelmiyor. Kontrol etmem lazım ama İslam geleneğinde daha önce Zerdüşt için sormuştuk biliyorsunuz. Mani için sormuştuk bu derste. Buda'nın da bir peygamber olabileceğini söyleyenler olmuş. Bilmiyorum ilginç yani Hindular pek de kendi hallerinde insanlar değiller. Benim de bu dönem bu dersi anlatırken ilgimi çekti. Kur'an-ı Kerim'de hiç şey olmaması, atıf olmaması. Değişik, çok değişik. Yani ileride çalışmak isterseniz güzel konular. Zamanında hep insanlar korktular Hinduizm ve Budizm'i çalışmaktan. Dilleri çünkü çok farklı, zor. Ama artık dinler savaşları yöneliyor buna. Ve çok da büyük eksiklik yapılması, çalışılması gereken alanlar. Güzel bir şey hatırlattınız bana. Ee, bu Bironi diyor ki, tahkikatlı kitabında o kadar onları anlamış, o kadar detaylı bilgi vermiş ama e, hem mütevazilikten olsa gerek hem de bu bilgiler bile ona yetmiyor. Hinduizm anlamak çok zor diyor. Bunun için de diyor en önemli neden Sanskritçe'nin değişik bir dil olması. Sanskritçe zor bir dil, kompleks, grift bir dil diyor. Gerçekten de öyle bir Sanskritçe kelimenin 39-40 manaya geldiği e, durumu tespit edilmiş bizim diyor kendisi bu dili öğrenmiş bir de bu arada e, dili bildiği halde zorlanıyor biz bir de tercimelerle bu hinduizmi anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar bir de diyor e, hinduizmin tanrı algılayışı bizimkinden çok çok farklı çok farklı bir zihinleri var diyor bu yüzden bu dini anlamak bizim için e, zor diyor e, ama arada da o kadar güzel yorumlar yapmış ki şimdi biraz daha size bahsedeceğim şimdi biruni dedi ki bunların tanrı algılayışı çok farklı buradan devam edelim Şimdi arkadaşlar bizim bir tanrı algılayışımız, bizim bir peygamber, melek algılayışımız var. Ama bu bize ait. Bütün zihinler böyle çalışmıyor. Herkes bu şekilde yaratılmamış. Hinduların bambaşka bir anlayışı var. Şimdi Hindular çok tanrıcı değil aslında hiçbir zaman. Yani bir dönem öyle anlatılmış. Yani bu da doğal. Ortada bir sürü tanrı resmi var. Kolu var, bacağı var, lotus çiçeğinde yatan böyle şişko bir tanrı resmi var. E bunlara tanrı diyorlar. Ama bu insanlar Tanrı derken yani neyi kastediyor acaba? Onlara ilahi bir güç mü atfediyorlar? Yani bunlar Tanrı'nın çeşitli güçleri diyorlar. Bunu açık açık söylüyorlar. Ee, ama işte bizim gibi sıfat demiyorlar, isim demiyorlar. Melek algılayışları yok, peygamber algılayışları yok. Aslında Brahma isimli bir Tanrı'ya inanıyorlar. Yüce Tanrı bu, yaratıcı Tanrı. Brahma. Ama sonraları buna Vişnu, Şiva eklenmiş. Aslında Hindiz, Hinduizm'de de bir teslis meselesi var. Teslis üçlük demek ya... Hindu testisinde Brahma, Vişnu ve Şiva bu üç tanrı önemlidir. Brahma yaratıcıdır, Vişnu yaratmayı koruyan, hayatı idame ettiren, devam ettirendir. Şiva da dünyayı yok eden, kıyametin kopması için, sonra kötülükleri yok eden, yok edici bir tanrıdır. Şimdi bu üçü bir arada anılır ama zamanla Hindular ibadet ederken birini diğerine tercih etmişler. Mesela bugün en az anılan Brahmaymış. Kimi Hindular Shiva'yı öne çıkarıyor, kimisi Vishnu'yu öne çıkarıyor. Aslında bunlar içlerinde bunu bir tanrının yani yine Brahma olarak görüyorlar ama Brahma'nın bir yönü olarak görüyorlar. Bugün bunu böyle sadece ben böyle algılamıyorum. Biruni de böyle açıklıyor. Bu insanlar diyor aslında tek bir tanrının gücü ve özellikleri olarak bu güçleri ortaya çıkardılar diyor. Çünkü Hindu genelinde diyor doğaya, doğa güçlerine bir kutsuziyet atfetmek vardı diyor. Yani bu adamlar ırmağa, güneşe, aya ilahi bir vasıf yüklerken aslında bu Tanrı'nın bir gücü, kudreti, aman yarabbi, hani Araplar böyle Allah derler ya, Allahu Ekber derler böyle heyecana geldiklerinde. Onun gibi bir şey. O kadar heyecanlanıyor ki bu insanlar. onu, Onlara ilahiyet, at, uluhiyet atfediyorlar. Sonra ama bunların resimlerini yapmışlar. Tamam, amenna. Yani görüyoruz. Evlerinde bir köşe var ve onların önünde tütsü yakıyorlar. Yine de arkadaşlar putperestlerdeki gibi değil. Yani onların İlahi gücü onları hatırlattığını söylüyorlar. Yani ibadeti yapmak için o köşede onlara Tanrı'nın gücünü hatırlattığını söylüyorlar. İfade etmek zor ama ben bir dinler tarihçisi olarak, yani benim gözlemlediğim bu insanların kesin hani böyle aracı bir put olarak onlara tapmadıkları. Ve bugün çok Tanrı'lı denmiyor bunlara. İlk dönem kitaplarında Vedalar'da tamam pek çok Tanrı ismi falan görüyoruz. Ama daha sonra o panişaf metinlerinde mesela evrensel bir güç, tek bir güçten bahsediliyor. Daha somut bir şey. O yüzden hep bizim böyle aklımızda olan işte belgesellerde, filmlerde gördüğümüz işte böyle eli yüzü kolu bacakları olan çeşitli şekillerde çizilen pek çok Hindu tanrısı vardır. Hindular çok tanrıya inanır anlayışı çok da doğru değil. Kısaca bunu söyledik. Yine de bizimkinden değişik bir tanrı algılayışları var. Şimdi Tanrı yaratıcı, ida, e, idare ettirici ve aleme bir denge verici. Denge çok önemli bunlarda. Bütün şey dengeyi sağlamak, o bütün diyetler, yogalar, e, bütün o e, e, şey zülh dayatı, riyazet, mücahede bütün bunlar alemdeki dengenin ile ilgili. Şimdi bu Tanrı Brahma bir de insanın içine Atman diye bir şey vermiş. Yani insanın içine bir müve bir şey vermiş bizim bu içimizdeki şeyle Brahma'yı, Tanrı'yı birleştirmemiz lazım. Bu iş nasıl olacak? Tanrı hakkında bilgiye sahip olacaksınız. Hinduizmin derdi bu. Yoga'nın meselesi sizin dünya masivadan, fani hayattan kurtulmanız. Ama ölmeyeceksiniz. Hala bu beden halindesiniz. Böyle yaşıyorsunuz yani. Ama o insanlar onlara Nirvana ulaşmış insanlar sokakta geziyorlar ama sizi görmüyorlar. Sizin konuştuğunuz şeyleri dinlemiyorlar. Aslında tabiri caizse bizim mistik dilimizle kalp gözü açılmış basiret açılmış insanlar yani öte alemle bağlarını koparmamış insanlar bizler maddi dünyanın şeyleriyle bu alemden koptuk ama hindular eee böyle çeşitli uygulamalarla zor ve disiplinli uygulamalarla önce diyorlar ki bu dünyayla bağlantını keseceksin. Bu da şöyle. Yani o kadar öyle bir hale geleceksin ki dünyanın dünyanın acılarını hissetmeyeceksin. Hep Hinduizm ile ilgili şöyle bir örnek verirler. Yani birisi annesini kaybettiğinde gözünden tek damla yaş akıtmaz. O kadar dünyaya karşı isteksiz, o kadar dünyadan etkilenmiş, etkilenmemiş bir hale gelmiş ki fiziki alem, masiva, fani dünya sizi hiçbir şekilde etkileyemiyor. Ne ondan bir şey istiyorsunuz, ne de bir şeyin yokluğundan acı çekiyorsunuz. Bu ilk istenen şey, sonra bundan sonra e, zihinsel bir sükunete ulaşmanız lazım. Yani zihninizde başka her şeyi bitiriyorsunuz, tek bir düşünceye odaklanıyorsunuz ve artık siz e, en son noktasında yani gizli bilgi, sırrı, eşyanın hakikatini çözmüş oluyorsunuz. Tanrının ne olduğunu anlamış oluyorsunuz. Bundan sonra sürekli onunla birlikte yaşıyorsunuz. İşte mesela bu e, Nirvana'ya ulaşan insanlar bir daha yeryüzüne, u, u, u, yeryüzüne gelmiyorlar. Biraz sonra göreceğiz. Hinduizmde tenasül anlayışı var. Siz bu noktaya gelene kadar sürekli bir daha yaratılıyorsunuz. Bir daha dünyaya getiriyorsunuz. Bunun amacı bu. Ee, arada bir şey sorayım bir arkadaşınıza falan bir arkadaşınıza bir e, kare böyle bir resim var bir şey mi sormak istediği anlamına geliyor Nurgül Yıldız da var daha önce de geçen haftalarda da bazılarınızda gördüm. gördüm Büşra'da var Hacer onda var yani benim atladığım bir şey mi var o ne anlama geliyor hepinizin üstüne tıkladığımda aynı şeyler çıkıyor mesela sohbet başlat şey yaz siz onu yazarken ben başlığımıza bakayım atladığım bir şey olmasın Ha, tamam anladım teşekkür ederim ee, arkadaşlar ve tanrıçalara da biz bu dinde rastlıyoruz okurken de göreceksiniz özellikle bir dönem sonra Upanishadlar döneminde tanrıçalar da gündeme gelmiş ya şimdi Hint alt kıtasında bugün dahi kadınlara bakış algısı çok kötüdür maalesef özellikle Pakistanlarda falan Pakistan camilerinde kadınların kısmı bile olmaz ben kaç kere ısrar ettirmiştim namazım geçecek yani amcanın şey demediği kaldı bir tek geçsin namazın git yine de sonuna evde kıl demediği kaldı. Ee, çok böyle kadınları geri planda tutan bir medeniyet. Ben bilmiyorum kendi açılarından belki bir açıklamaları vardır ama Hindistan'da her gün kötü kötü de şeyler duyulur. Ee, kadını böyle e, küçümseyen şey bir e, gelenek. E, şeyde bile, tanrıçalar bile sonradan ortaya çıkmış. Mesela Anadolu medeniyetinde ilk tanrıçalar vardır. Yine de rastlarsınız. Mesela Tanrıların hanımları falan var. Bunları rastlayınca şaşırmayın. Arkadaşlar bir de en önemli şeylerden biri Tıpkı Hz. İsa'da konuştuğumuz gibi Hindular Brahma olan Yüce Tanrı'nın ihtiyaç olduğunda yeri geldiğinde bazı zamanlarda Dünyaya insan şeklinde birine gönderdiğine inanıyorlar. Bunları avataralar deniyor. Avatardan da bunu hatırlarsınız. Yani bu Hollywood filmlerinde çizgi filmlerinde işte Pokemon olsun ya da mesela son hava bükücü son su bükücü falan gibi şeyler var ya onlarda çok fazla Doğu şeyi var şey ne derler bu Doğu dinlerine ait unsurlar var yani çok önemli bu çizgi filmlerde ciddi ciddi mesajlar veriyorlar dikkat etmemiz lazım iyi bilmemiz lazım ki anlatacağız. Ben son hava bükücüğü falan yiyenlerimle seyrediyordum. Hani birkaç bir şey söyleyebiliyorum ama bizler bile detaylarını bilmiyoruz. Ee, ama çok ilginç. Hollywood bununla ne yapmak istiyor o da ilginç. Yani sadece Hristiyanlık propagandası yapmıyorlar. Değişik bir şey. Çizgi filmler Japonların ellerinde. Gerçi Japonların en azından benim bildiğim kadarıyla böyle bir misyoner şeyleri yok. İnsanları Japon dinine çevirmek falan gibi bir anlayışları yok. Onlar kendi başlarına, kimseyi hani Japonya'ya döndürmek falan gibi bir anlayışları da yok. Yine de bu filmleri seyrederken, çizgi filmlere bakarken bu dinsel şeylerin altını çizelim. Yüzüklerin falan mesela kert mitolojisi çok fazla vardır. Erfler var ya orada, şu İrlanda, Galler, İskoçya bölgesinin özelliklerini yansıtırlar. Öyle uzun kıraklı değiller ama hani de benzerler. O efsaneler, o şeyler, periler, meriler, Bunların hepsi aslında var işte filmlerde Hinduizm'i de bundan sonra dikkat edelim seyrederken Hinduizm ve Budizm'i şimdi işte böyle avataralar gelmiş dünyaya bu da mesela en önemli avataralardan biri kimisi diyor ki 10 kere geldi kimisi 20 kere kimisi 40'a bile çıkarmış. Bunları sayıyorlar şu işte şu avataradıdır diye. O zaman e, Tanrı insan şeklinde birilerini göndermiş yeryüzüne. Tanrının yansıması bunlar ya işte Vishnu'nun ya Brahma'nın tamam mı? Bir de arkadaşlar dharma diye bir şeyi e, e, bir şeyle karşılaşırsınız. Dharma da genel anlamda dinleri, şeriatları, yolları. Bunu da işte hatta müzik grupları falan kuruyorlar. Bir ara Indra diye bir kadın mı vardı şey. Grup muydu o? Tanrı ismimiz mesela o. Samsara diye bir parfüm vardı. Samsara'yı hatırlamak için derste o da aklımıza geldi. E, bu isimler çok kullanılıyor. şeyde Bollywood filmlerinde. Başka konu kalmadı ki demişler. Doğru Nirvana mesela zaten. Nirvana'yı artık bin, bizim sokaktaki Türkler bile belki Nirvana'ya ulaşmak falan deseniz bilirler. Evet Nirvana gr grubu. Arkadaşlar bile bilmemiz gereken en önemli öğreti. şey Hinduizmin en önemli öğretilerinden biri. Ee, Hinduizmde başka bir dinde olmayan, bugün sadece Budizmin Hinduizmden aldığı bir öğreti var. Ruh gücü, reenkarnasyon, karma Hinduca ya da Arapçası tenasü. Şimdi Samsara diye bir çark var Hinduizme göre. Doğuş, ölüş, ölüm ve yeniden doğuş. Doğuyorsunuz, hayatta yaşıyorsunuz. O hayatta iyi bir şeyler yaptıysanız bir daha dünyaya daha iyi bir şekilde dünyaya geliyorsunuz. Günah işlediyseniz daha kötü bir şekilde dünyaya geliyorsunuz, yükselmiyorsunuz. En son Nirvana'ya varana kadar, o şekilde iyi biri olarak dünyaya gelene kadar tenasüfe uğruyorsunuz. Ama bunu nasıl açıklıyorlar? Öğrencilerim de bana sordu, bilmiyorum. Yani kısmen bazı hikayeler var. Önceki hayatımı hatırlıyorum falan filan diyorlar. Ama Hinduklar bu öğretiyi nasıl ispatlıyorlar günümüzde bilmiyorum yani e, inandırıcı değil herhalde hepsi hatırlamak zorunda değil yani şöyle bir şey hatırlamasalar da yani ben öteki dünyada bir şeydim bunun ne olduğunu bilmesem de bu benim buraya ilk gelişim değil e, diyorlar yani bu öğreti dine ait bir şey arkadaşlar bunu kabul etmeyen Hindu olamıyor bunun Rig Veda'da yeri var. Hani sonradan ortaya çıkmış bir şey değil, kitapta yeri var. Bir Biruni diyor ki bir Müslüman için şehadet neyse, bir Yahudi için cumartesi günü neyse, bir Hristiyan için pazar günü neyse, haç neyse, bir Hindu için karma odur, karmaya inanmayan, ruh gücüne inanmayan Hindu olamaz diyor. O dönemde bunu tespit etmiş. Günümüzde dahi hala böyle. Şimdi sizin karmadan kurtulmanız lazım. Yani bu iyi bir şey değil. E, ve bu önünüzdeki engellere maya deniyor. Hani mayayı koyuyor ya bazı ünlüler falan. Maya iyi bir şey değil Hindularda. Pani dünyayı, masivayı e, temsil ediyor. Maya bütün önümüzde e, bizim kurtuluşumuza engel olan şeyler. Sizin bu mayayı aşmanız lazım. Samsara dairesine üçlü dengeyi aşmanız lazım. Artık o kadar iyi bir insan olarak reenkarnasyonunuzu tamamlamanız lazım ki bir daha bu reenkarnasyona uğramayacaksınız. Nirvana ulaşmış iyi bir insan olarak reenkarnasyona vardığınızda artık bir daha dünyaya gelmiyorsunuz. Ölene kadar, kıyamete kadar bu son hayatınızda e, bilge bir kişi olarak yaşıyorsunuz, Tanrı ile bir olarak yaşıyorsunuz. O yüzden hedef bir kere bu maddi dünyanın size verdiği sıkıntılardan kurtulmak. İkincisi bu nirvana'ya ulaşmak, mükemmel insan olarak yaşamak. Hinduların işte karmanın, Samsara'nın derdi bu. Bunun için bir reçete Hinduizm. E, her şey bir reçete yani hastalığınıza da bir şey veriyor. Mesela Ayurveda tedavileri var ya, bunlar Veda kitabından kaynaklanıyor, bunlar ciddi dini şeyler. Ee, yoga da keza öyle ya, yogayı bilinçli bir şekilde yapıyorlarsa, bu bir Hindu şeyidir falan şeklinde yapıyorlarsa ekstra ikinci bir günaha giriyorlar, bu bir ibadettir yani. Ee, dalga geçer şekilde yapıyorsanız bir ibadetle dalga geçiyorsunuz. Ciddi bir şey yoga, hani bizdekiler bilmeden yapıyor ama bir de içi boşaltılmış bir şey batıda ve bizde bilinen. Biraz sonra göreceğiz. Detayları var. Şimdi üçlü bir döngü olduğunu söyledik. Esas amaç bu çarktan kurtulmanız. Nirvana'ya ulaşmanız. Nirvana ya da mokşa. Ebedi kurtuluş. Bu dinin derdi insanın nasıl kurtulacağı. Ölmeden önce. Bu da çok ilginç. Ölüm sonrası anlayışı var. Cenazeye gömme anlayışı var. Ama yakma biliyorsunuz. Odun şimdi yakılıyor. Biruni diyor ki yönetici sınıfından birinin hanımıysanız isteseniz de istemeseniz de kocanız öldüğünde yakılırsınız diyor dirileri. Kadına bakışları buradan belli. Ama diyor daha alt kısımda geldiyseniz Kask kast sisteminden geldiyseniz istemezseniz yıkılmayabilirsiniz ama tek şartlar bundan sonra ömür boyu evlenmeyeceksiniz. Bironi de onu söylüyor. Ya bakış açısı şu. Kadın bekar kalmamalı. Kocası öldükten sonra sanki hani kim onun başında duracak? Yakalım onu der gibi böyle basit saçma sapan saçma sapan demiyim hiç yakışımada bir dinler tarihçisine geri alıyorum lafımı. böyle bir anlayış var ama bunları anlatmıyorlar. Ben hep merak etmişimdir. Benim Hindu bir komşum var üst katımda. Ee, neredeyse hinducu öğrenecektim. Yani evlerin şeyi çok e, inceydi duvarlar. Ama ona soramıyordum. Yani şey e, o muhabbeti açmıyorlar. Yakıyor musunuz kadınları? Sen hangi kastansın? diye bir gün sorma gafletinde bulundum. E, çok bozuldu. Yani şey... E, şey e, yok evleniyorlar evlilik çok önemli bir şey Hindularda o zaman yöneticiler bekar kalmıştır diye sormuş Arzu Hanım dini bir şey hayatınızın bir döneminde evleneceksiniz e, evlilik dışı şeylere de karşılar zaten o yüzden evlenme durumundalar e, bunu ne diyecek 4, 4 hanımla falan evlenebiliyorlar biri onu iyi bunu görmüş mesela beşinci olmuyormuş bizdeki gibi e, aynı anda dört tane en fazla onun dışında bir şey daha diyecektim evlilikle ilgili. Evlilik bir dini tören. Filmlerde falan görmediniz mi? En az bir hafta sürer. Çeyizler, o gelinlikler falan. Çok zor iş. Her şey de kızın başına kadar. Kız tarafı hazırlıyor. Damada bir de para veriyorsunuz. Öyle bir şey. Çok zengin kız tarafı. Baba zaten yapıyor düğünü. Ee, evlilik kutsal bir şey. Bunu neye getirdik? Yakılma meselesi. Ee, evet ya yani bir de şey. E, mesela ben kalkıp şeyimi komşuma sen hangi kastansın, hangi insan sınıfındasın diye soramıyorum. Tamam bu zaten genelde sorulmayacak bir şey ama ben dişli dinler sanatçısıyım, merak ediyorum senin ülkeni, sen hangi gruptansın diye soramadım komşuma. Sordum ama o cevaplamadı daha doğrusu. Şöyle bir şey şimdi Hindistan'da bugün dahi geçerli olan, hatta Müslümanların bile kısmen uyguladığı bir şey var. İnsanları gruplara ayırıyorlar. Hindular diyor ki bu dini bir şey. Kitapta bunun yeri var. Tanrı İnsanları farklı yerlerinden yaratmış. Beyninden yarattıkları okumuş kesim ve din adamları oluyor. Brahminler. Kolundan yarattıkları e, savaşçılar, yöneticiler. Midesinden yarattıkları işçiler, tüccarlar, esnaflar pardon işçi yok. Tüccar, esnaf, çiftçiler. Sonra sudralar. Hizmetçi oluyor bunlar sadece. Üst kesimlere hizmet ediyor. Bir de en son paryalar. Bizim dilimize de geçmiş ya parya. Gerçi bizdeki böyle işçi gibi Necip Fazıl'ın şiirinde bile vardır ya öz vatanında parya olmak. Ee, ama Hindularda paryalar hiç dokunulmayacak kadar küçük görünen, pis görünen Hindular. Ve çok ilginç bir şekilde bunu ten rengine göre yapıyorlar. Üst kesimin e, beyaz doğduğuna inanıyorlar. En böyle esmer tane çok koyu tenlileri parya yapmışlar. Yani filmlerde falan görmüşsünüzdür. Hani Hindistan'da küçük küçük böyle havuzlar vardır. Özellikle orada erkekler çamaşır yıkarlar. Hinduizm, Hindu, Hindistan'da e, çamaşır yıkattırmak makinede yıkanmasından daha ucuza geliyor. Özellikle genç erkekler bu paryalar oturup milletin çamaşırını yıkarlar o sim siyah suda. Ondan sonra ütülerler, katlarlar, götürürler apartman dairelerine. Slumdog milyonerde vardı ya, sonra şey e, boyama işleri, bu çoğu Hint kıyafetlerini falan orada erkekler boyarlar doğal boyalarla. O yüzden akar o boyalar hep şeydir, çok doğaldırlar. Bunlar parya sınıfı tarafından yapılıyor. Şimdi bu kas sistemi uygulanıyor. Üst kastan biriyle evlenemiyorlar, çeşitli işlere giremiyorlar. Hindu ibadeti bile, ya sizin kastınıza göre ibadetler var. Her şeyi herkes yapmıyor. Ee, bunu niye söyleyecektik ya bu e, din, bu dini bir şey itiraz etmiyorsunuz Kaderim diye razı oluyorsunuz ve siz eğer işçi sınıfındansanız çok iyi bir işçi olarak yaşamaya çalışıyorsunuz ki bir daha dünyaya geldiğinizde daha yüksek bir kasla göndersin sizi Tanrı böyle bir şey var ya yani bu kas sistemi bu yeniden dünyaya gelişleri alakalı İlginç bir şekilde ben bunu Müslümanlarda da gözlemledim şimdi Hindistanlı bir Müslüman kendini Pakistanlı ve Bangladeşli Müslümandan üstün görüyor şöyle bir bakıyorsunuz tipine aa diyorsunuz kardeş Pakistanlı mısın? hayır diyor, ben diyor Hindistan Müslümanıyım onlar gerçekten daha okumuş daha böyle zengin kalmışlar o yüzden Hindistan'da öyle bir mesele var yani Hani Yahudiliğin seçilmişti ırkından başka, şöyle bir şey ben komşumda da gözlemlemiştim, e, komşum neredeyse bizim kadar beyazdı, ilk defa öyle bir Hindu gördüm, e, böyle çok e, biraz maddi durumu da iyi böyle hafif asil, asil, kibirli yürüyen bir hanımdı, onun mesela misafirler oluyordu genç böyle Hindu kızlar, olanlar. etrafında dört dönüyorlardı Versha'nın, işlerini yapıyorlardı, Versha alışverişe gitmiyordu mesela, millet gelip onun alışverişini yapıyordu e buradan ben çıkarmıştım, çok büyük ihtimalle o üst bir kastan ve olan akrabaları, İngiltere'deki tanıdıkları alt kastanlar, tenleri de koyu ve ona İngiltere'de yurtdışında, işte dini bir ortam bile değil, o kadına kastına göre davranıyorlar. İlginç bir şey. Şimdi ibadetlere demin değindik, İbadetleriniz bir de kast sisteminize göre bağlı. Şimdi Hint ibadetleri karmaşık, bu yüzden kitaplarımız, metinlerimiz de az değinmiş. Şunu bir dedim, yani Hinduların bir evde kendi başlarına yaptıkları ibadetler var, büyük kısmı bu. Hinduların evlerinde bir köşeleri var, burada tütsü yakıyorlar. Mantralar, çeşitli böyle şeyler söylüyorlar, tesbih çekiyorlar, dua ediyorlar arkadaşlar, disiplinde bir dil, din, abdest tarzı bir şey alıyorlar. Ama en önemlisi benim en hoşuma giden kısmı şu, Hintlerde takdim var ve bu takdim yiyecek. O yüzden Hint mutfağı çok gelişmiş bence. Hint de bir kadın ee, hamur işi şey yapıyor. Hamur işlerinde müthişler. Yani acılar bir tek ama ayındı mutfağı güzel seven için. Çeşit çeşit tatlılar yapıyorlar. Rengarenk onları boyuyorlar falan. Ve o köşede Tanrı resminin yana heykelinin olduğu yere bu yiyeceği götürüyorlar. E Tanrı'nın onu yiyecek hali yok. Bu yüzden bunu komşulara etraflarına dağıtıyorlar. Çok safir misafirperver insanlardır çok par paraları falan yoktur ama habire yemek yapıp götürürler. Güzel de bir şey aslında bu ikram şeyi. Ee, o, o kustanan yiyeceği dağıtmak mesela onlar için bir ibadet. Sonra işte üç kere bir kere güneş doğmadan önce, güneş doğduktan sonra ve öğlene kadar bir de güneş battıktan sonra üç kere mutlaka o köşede o ibadetlerini yapmak zorundalar. Sonra e, hac anlayışı var. Farklı olmakla birlikte Benares şehrine gidiyorlar. Gaj'a gidiyorlar başka sonra mabete gidiyorlar. Mabetlerinde girerken ayakkabılarını çıkarıyorlar. Böyle bir zil çalıyorlar. Bir gurunun etrafında ilahiler okuyorlar. Kutsal kitaplarından okuyorlar. Sadaka veriyorlar bu insanlar. Sonra bu insanlar perhize önem veriyorlar. Az yiyorlar, yemekleri çok falan dedik ama oruç tutuyorlar belirli dönemlerde. Doğum, ölüm, çocuk, çocuğa isim verme gibi törenleri var. E, gurulara ya da din adamlarına çok önem veriyorlar. Onlara saygı gösteriyorlar. Onları sayıyorlar. Ataları için dualar ediyorlar. Genel olarak ibadetleri böyle arkadaşlar. Bayramları var. Onlarda da hilalini görme meselesi var. Hep kavga ederler. E, Ay takvimine göre bayramlarını belli ediyorlar. Bizdeki gibi son bir gün falan daha doğrusu Arap ülkelerinde olduğu gibi e, böyle son anda ilan ediyorlar bayramlarını falan. Arkadaşlar böyle bir sistemleri var. Mesela e, mistik gelenek çok yaygın. Dediğim gibi fazla değinemeyeceğiz. Hint fakirliğiniz deriz ya. Yani onlar için Hint fakiri olmak, bir dilenci olmak iyi bir şey. Siz e, şöyle bir şey var. Hayatınızı dört bölüme ayırıyorsunuz. İyi bir hindi olmak istiyorsanız 10 yaş ve 25 yaş arasında siz dininizi sonra ve diğer ilim dallarını öğreniyorsunuz okula gidiyorsunuz bu ilmi felsefeyi düşünceyi öğreniyorsunuz 25 yaştan sonrasını aile hayatına ayırıyorsunuz evleniyorsunuz çocuk çocuk sahibi oluyorsunuz ondan sonra inzivaya çekiliyorsunuz tam bir yaş şey verilmemiş ama 50'lerden sonra sanırım bir inziva hayatı bir manastır hayatı yaşıyorsunuz en son bundan sonra artık o seviyeyi de açtıysanız dilenci haline geliyorsunuz din adına dilenci oluyorsunuz. Yani siz o Hint fakirlerine para verirken çok büyük sevap işliyorsunuz. Onlar onları küçümsemiyorsunuz aslında Çünkü onlar din adına maddi dünyadan o kadar elini eteğini çekmiş, bunu o kadar başarmış bir insanlar ki. Yani dünya kaygısı yok. Adam o geçmiş ama siz hala şeydesiniz, o aşamadasınız. Bu yüzden onlar aziz kabul ediliyorlar. Hint fakir olmak şey bir şey. Siz de onlar için, onlara yardım eden, sadaka veren biri olarak siz bir sevaba giriyorsunuz. Şey işliyorsunuz. iyi bir şey yapıyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar ibadetlerden kısaca bahsettik. Benim gördüğüm kadarıyla metnimiz bitti. Ben notlarımdan unuttuğum bir şey var mı? Sizlere onu söyleyeyim. Hmm. Bu arada 5 dakika rica ediyorum. Siz de sorunuz varsa düşünün. Telafi dersi için bir şey sormuştum Murat Bey'e. bir şey daha başka önemli bir şey gelmiyor arkadaşlar. Tanrı algılayışlarınızı he arkadaşlar çok önemli Hinduizmde bir kurucu figür ve peygamber yok. Bir de Amentü yok. Çok değişik değil mi? Diğer Semitik dinlerden özellikle farkı bu ee, bir peygamberleri yok. Bir e, kurucu figür anlayışı yok. Amentü yok yani biz şuna inanırız şunu yaparız diye bir formülasyonları yok çeşitli ilahiler işte kitaplarından kısımlar okuyorlar. Bir de bize şey çok ilginç geldi yani Hindistan denince Hinduizm denince benim aklıma hiç hukuk gelmiyor ya sanki böyle hiç hukuk yok bu dinde bu gelenekte hukuka dair hiçbir şey yok. Ee, arkadaşları da sordum pazartesiden beri işte dün 3 sınıfım vardı. Herkes aynı şeyi söyledi sonra araştırdım baktım Hindistan'da hukuk, hindu hukuku falan diye kitaplar buldum ettim bakacağım inşallah bir ara. E bu denil hukuk tarafı fazla yansıtılmamış. Ama aslında varmış. Yani üstün bak bakabildiğim kadarıyla. Yani siz bazı ibadetleri yapmadığınızda ceza alıyorsunuz. Ya da toplumsal bazı şeylere uymadığınızda bunun bir mükafatı var. E, sevapların, şeylerin tartılması meselesi zaten var. Cennet ve cehennem var. E, bu ilginç geldi. Sizin de aklınızda olsun. Tekrar diyorum kurucu bir figürün olmaması, e, türün olmaması ilginç. Bir şey daha var sizin sorunuza bakmadan önce. Hindular arkadaşlar şey, Budistleri haftaya göreceğiz. Hemen bağlantısını kuralım. Budizm, Jainizm, Sihizm ve hatta diğer dinleri Hinduluktan bir sapma, bir bozulma olarak görüyorlar. Heterodoks bir şey olarak görüyorlar. Dolayısıyla diğer dinleri kucaklayan bir din değil bu din. Ondan sonra şeytan, cin anlayışları var. Bunlardan kurtulmak için dualar okuyorlar. Bunlardan korkuyorlar başka hatırlatmak istediğim bir şey. Sizin sorunuza bakayım. Nüfusları ne kadar da çok ve hala bu inançlarını sürdürüyor bu insanlar. Hani bu soru yanlış, bize düşmez, böyle bir sorunun mantığı yoktur ama ilginç yani bu insanlar buna nasıl inanıyor diyebiliriz. İşte burada bence yerel gelenekler, şeyler de çok önemli. Acaba gerçekten sonuçta her bölgeye bir peygamber gönderildiğine inanıyoruz biz. Ee, hani onlarınki doğru mesela yani büyük ihtimalle bir Müslüman olarak ben yani oraya bu şekilde Hinduizme benzer çok önceleri tabi Hinduları Hinduların, Hinduların yorumladığı tasvir ettiği bir İslam'ın gönderildiğini ama onun çok bozulup bambaşka bir hale getirildiğini söylerim ama ilginç ee, büyü ve sihir anlayışları şeytandan falan korunmak için varmış normalde Hindulara buna kızması lazım yani böyle çok hani mesela vicosiyelikte falan vardı çok bildiğim kadarıyla o, e, ilahiler okunuyor mantralar falan söyleniyor ama e, hani böyle kara büyüdü yani insanlara kötülük amaçlı şey yasaktır ama şeytanlardan korunmak amaçlı muskalar falan var hani bir inek meselesini sormadınız pk'yi evet ben, ben bir türlü fırsat bulamadım Peki izlemem lazım özellikle bizim alanımızda e, tamam bakacağım bir de herhalde ironik bir şey dalga da geçiyor amirhan şeyi bu arada Aklınızda olsun. Yani Müslüman olduğunu çoğunuz biliyordur. Şii geleneğine ait. Ee, şey, Hinduizm etnik bir din. Yayılmıyorlar. Nüfuslarının kendileri, nüfuslarının çok olmasından dolayı. Ve Hindular pek din değiştirmiyorlar arkadaşlar. Bir de demin şey söyleyecektim. Diğer dinlere bakışlarında. Ee, Hindular Müslümanlar arası çok kötü. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Hindular Kur'an yakma olayını yaptılar birkaç kere. Meydanlarda toplanıp Kur'anları yaktılar. İşte o zamanlar Keşmir meselesi vardı. Ee, çok serttirler yani Müslümanlara karşı. Hiç geçinemezler. Bu açıdan da bilhassa biz Hinduizmi, Hindistan'ı bilmeliyiz. Yani orada zor durumda olan Müslümanlar var. Bir bunu söyleyecektik. Bir de inek meselesini sormadınız. Evet benim, benim adım kan'da biraz daha şeydi. Ee, çok tutmadım o filmi ben ama ee, şey ikisi de karı koca de yok adam müslüman değil mi hanım hinduydu gidiyor muydu bir yerlere kadın bir şeyler kutluyordu çocuğun çocuğu için falan da ee, şey ne derler işte filmlerde bundan sonra daha çok ilgimizi çeksin dediğim gibi inek meselesini sormadınız bir onenin güzel bir şeyi var ona yaklaşımı ben bu işi çözemedim diyor ben bunu kitaptaki yerinde bulamadım diyor ee, inek diyor kesinlikle diyor işte eti sütü ondan sonra öküzden mesela taşımacılık da çok önemli Hindular diyor bunlar bu hayvanlar yorulmasın işte neslinleri tükenmesin bu hayvanlar bize lazım diye sonraki bir dönemde bu şey ortaya çıkardılar yani ineği kesmeyin yemeyin dediler bu da dini bir şey gibi algılanıla geldi yoksa bunun dini bir temeli bir mantığı yok diyor bir uniyim ben rastlamadım diyor yani bugün de sanki dediğim gibi onu da pek soramıyoruz yani bu hindular çok böyle açık konuşmuyorlar Hristiyanlar falan gibi. Bir de böyle şey yapmışlar, küçümselmişler ya İngiliz sömürgeleri tarafından, sömürgecileri tarafından. Çok açık konuşmuyorlar bu dinlerini ama yani ineğin önünde secdeye varmaları kesinlikle bereketle ilgili bir şey. Mesela ineğin sütünün gelmesine cinlerin engel olabileceğini falan söylemişler. Orası tarım medeniyeti arkadaşlar. Pirinç olmasa o insanlar ölür zamanında da, milattan önce de o medeniyet tarımla şey yapmış. Dolayısıyla e, berekete bereket meselesine çok inanıyorlar. Yani inek kutsal bir şey, doğuran bir şey. Ondan sonra süt veren bir şey. E, yani onun önünde secde ederken e, kesinlikle ona ilahi bir varlık olarak görmüyorlar. Tanrı'nın insanlara sunduğu berekete şükrediyorlar bir nevi. E, ama ilginç yani şimdi modern bir Hindu'ya sorsak e, ne, ne, bunu neye bağlıyorlar? Bunu anlamak ilginç. Bir de biz dinler tarihinde hala hani arkadaşlar yani orijinal kitaplardan falan edindiğimiz araştırmalarla hani konuşuyoruz. Bazı dinlerde bunu militesiplerine çok fazla soramıyoruz. Hem yani imkanımız yok hem onlar anlatmıyor. Ben çok pişmanım. Beni bir ailelerine çağırmışlardı, gidememiştim. Gitsem bugün size anlatırdım. Bakın ne kadar güzel. Ee, ya bundan sonra artık bu ilk bilgileri biz bu derste aldıktan sonra şey yapalım. Yani e, günlük hayatta sizde tanışırsanız. Soralım edelim ama işte bazı dinler çok şey yapmıyor. Hindular da bunlardan biri. Çok açık konuşmuyorlar. Yalnız ama daha böyle açık, daha esnek bir şekilde bunları düşünmeye çalışalım. Dediğim gibi böyle ineğe, secde, mecde meselesini aslında başka bir anlama gelebileceğini şey yapalım. Bir saniye biz telafi dersimiz için Murat Bey ile konuşuyoruz. Tamam haftaya çarşamba Hep pardon sadece 30'u müsait. Şey Arkadaşlar haftaya çarşamba nasıl herhalde bu saatlerde müsait. Yarın ben yapamayacağım. Perşembe istiyordum. Tatil 23 Nisan. Şimdi i̇şte Murat Bey'den onun cevabını bekleyelim. Ya da çıkmak isteyen çıksın. O size sanırım haberdar ediyor. Haftaya e, Budizm'di yanlış görmediysem. Aslında arayacağını hizmeti hizmeti sokmak lazım. Neyse olsun. 4, e, 2, 3, 4 hafta bu Hint dinleriyleyiz arkadaşlar. Sorularınızı biriktirin. Artık bundan sonra doğudayız, batıya gitmeyeceğiz. Bunları anlamaya çalışacağız. Ben yine arada güzel kaynaklara rastlarsam sizi bilgilendireceğim söyleyeceğim o iki şey. Cuma akşam benim dersim var. Bir de bir sizin grubun hepsini Murat Bey görebiliyor şu anda sanırım programı. Ee, yani 6-8 arası dersim var. Sonra hemen 8'den sonra bir bilgisayar başına oturamam. Yolda oluyorum. Ee, hemen ya yani Burada değilim en azından. Başka bir yerdeyim. Binadayım. Şimdi Murat Bey 30'u gibi görüyor ama ben ondan haber bekleyeyim. Size tek tek soramayacağımıza göre bir, bir dakika daha arkadaşlar, şey yapalım. Hinduizm dersimiz bitti. Ee, size sanırım siz hani hep irtibat halindesiniz. Bir şekilde haber verecek. Ben şimdi ona yazdım. Ee, çarşamba olmaz dedi. Şeyiniz var mı? Perşembe. E, Perşembe 30'unda 18, 6 ve 8 arası oluyor mu diye ona yazdım. Bakalım şey e, ondan ne cevap gelecek. Siz görüyorsunuz anladım. Tamam. Ben haber bekleyeyim. E, o zaman size e, veda edeyim. Şey, esen kalın diyeyim. Şimdi ben de spikerler gibi. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah bir daha şey yapmam gerek kalmaz telafiye. E, sanırım vize deniz kolaydı. Kimin konuştuk. Aranızdan bazılarıyla. Artık darısı şeye ee, kalan diğer 4-5 dersimize ve finallere olsun. Ee, ben teşekkür ederim. İnşallah görüşürüz. Haftaya Allah'a emanet olun. Kamerayı kapatayım. Tamam siz zaten haberi alırsınız şeyden Murat Bey'den. Hayırlı akşamlar hepinize. Allah'a emanet olun. Güle güle.